en hum fi shiqaq. in aan de donus, hier zie je ererler aan de donus, hier zie je in ererler. de donus, hier zie je in aan de donus, hier zie inanan in kimi gösteriyor kimlerin üzerine indi o in müminler kimlerdi donus, hier zie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 Akide'de imamınız kim diyorum. E, İmam Eşari diyorlar. E, peki diyorum. E, Eşariler bunu söylüyor. Peki Hanefilere soruyorum. İmam Matrudi diyorlar. Ebu Mansur el Matrudi. Ben de dedim ki o zaman siz kendinizden din uyduramayacağınız için...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 het tasfiie. Bunları tasfiie edeceksiniz. wat terbiie. Ey, kendinizi Kur'an ve sünnetle, ashabin anlayışıyla terbiie edeceksiniz diyor. <gülüyor> <gülüyor> He. Şimdi, demin konuşulan bir mevzu vardı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 Dedi ki o dedi ey fisme ala seme göklerin üzerindedir. dir enemin ben kimim dedi Ali sert ve selam dedi ki ente Rasulullah Ali sert ve selam sen Allah'ın Rasulüdür Rasulüsün Ali sert ve selam o zaman döndü Muaviye dedi ki atık hay ya Muaviye inne mu'mine ey Muaviye dedi bu cariyeyi azad et çünkü o mümine birisidir çünkü o mümine birisidir ben bu hadisi söyleyince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 cehmiye gibi düşünüyor farkında değil Batiniye gibi düşünüyor farkında değil efendime söyleyeyim mürciye gibi veya muhtezile gibi veya buna benzer çünkü hak olan sahih akideden haberdar değil Allah Subhanahu ve Taala, Allah Subhanahu ve Taala, onlara bu bu insanlara hücceti ikame etmek için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 Ve diyorlar ki bu sorudan ötürü titredi diyorlar. Yani ondan terler boşaldı. Dedi ki dikkat edin. Ee, el istivau ma'lum. İstiva dedi bilinen bir şeydir. Irtafa ve ala yükselmek manasındadır. El imanu bihi vacip. Buna iman etmek vaciptir. Buna iman etmek vaciptir. El iman bihi vacip. as sual anhu bid'ah ve böyle bir soru sormak bid'at'tır dedi. Ve döndü dedi ki: "İhrucuhu minel minel mescid fehuve mubtadi'". Bu adamı dedi mescitten çıkartın çünkü dedi o bir bid'atçı birisidir. Dolayısıyla o dönemlerde bu tip bid'atçılar garipseniyordu ve mesc mescitlerden uzaklaştırılıyordu.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 Ve Allah Resulü sallam Ali radiyallahu anhi Birkaç sahabe ile beraber görevlendirip Bu mektubu getirmelerini emrediyor Ve gerçekten Ali radiyallahu anhi Birkaç sahabe ile beraber yola çıkıyor Ve bu kadını yolda durduruyorlar Kadına diyorlar ki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 Çünkü vahiy gelmiş subhanallah Şüphesiz bir şekilde biliyor ki o kadında mektup var Çünkü Allah ve onun Resulü Aleyhisselatü Vesselam Doğru sözlülerdir Ve böylelikle Kadın mektubu saçlarının arasından çıkartıyor Ve bu mektubu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a getiriyorlar Gerçekten Aleyhisselatü Vesselam mektubu açıp bakıyor ki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 Ancak sahih olan görüşe göre El kavlu racih Yani tercih edilen görüşe göre Allah Resulü Vesselam, Hayır onu bırakınız O bedire katılanlardandır Derken ilim elimiz diyorlar ki Hadid Hadi bin Belta Münafık değildi Kalbinden ifak beslemiyordu Müşriklerle bir dayanışma içerisinde değildi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 Gelip Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ben kaynaklarda secde diye okudum. Buna itiraz edenler var. Bunu konuşacağız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldiği zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısında secde ediyor. Dikkat edin. Secde ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Ne yapıyorsun ya Muaz diyor Bu yaptığın nedir diyor Diyor ki ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ben Şam'da Şam halkının Büyüklerine Ve din adamlarına Böyle selam verdiklerini Ve onları bu şekilde Tazim ettiklerini gördüm ibn Cebel, Doğru ifade ettik Ben onlara secde Ettiklerini gördüm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 Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu yani Dışarıda bir gürültü duyduk da dedi Mahallenin gençleri mi bir bakayım diye Kalktım Özür diliyorum Allah ve Aleyküm Muazza dedi ki Ey Muaz dedi Nedir bu yaptığın Dedi ki ey Allah ve Aleyküm Ben dedi Şam'da insanların din adamlarına Veyahut büyüklerine bu şekilde Tazim ettiklerini onları selamladıklarını Gördüm ve sonra düşündüm ki E dedim Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Aleyhi'den daha üstündür ve buna daha layıktır düşüncesiyle ben size bunu yaptım dedi ey Allah'ın Resulü Sallallahu Aleyhi ve Aleyhi'den. Aişe Sallallahu Aleyhi ona dedi ki demedi ki ya Muaz akfart ey Muaz sen kafir oldun deme dikkat ediniz. Aişe Sallallahu Aleyhi ve dedi ki ey Muaz dedi bunu yapma. Eğer dedi Allah Subhanahu ve Taala'dan başkasına secde etmek caiz olsa idi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 Kimisi başı fazlaca eğerek selamlamak diyorlar. Aslında din, dinimize baktığınız zaman üçü de haramdır. Dolayısıyla biz diyoruz ki Haydi Muaz etmedi. Rüku etti. E da Allah'tan başkasına haramdır. Haydi rüku da etmedi. Tehye yaptı. E yani böyle başını eğdi. Yani fazlalıkla hani bugün böyle filmlerde falan görürüz yani buna benzer şeylerde böyle... E, eğilirler Heh böyle biraz bellerini bükerler veya boyunlarını bükerler. Haydi böyle olsun diyelim. E bu da haramdır. Dolayısıyla, Dolayısıyla, e, Burada, Burada, Allah Resulü ve Vesselam'ın, Cehaleti özür saydığı, Cehaleti özür saydığı, Ve bununla beraber, Eğer, Muaz İbni Cebel veya bir başkasına, Aleyhisselatü Vesselam, Hücceti ikame ettikten sonra, İnatla, ısrarla bunu yapıyor olsaydı o zaman durum farklı olurdu. Dolayısıyla cehaletin hem akidede hem de amelde e, e, özür olduğunu e, söylüyoruz. Bunlar da bizler için delildir. İnşallah, inşallah tabii bu akidenin ortaya çıkması içinde. biliyorsunuz.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 Ee, inşallah hak olan görüşüm bu olduğu ortadadır. Allah Azze ve Celle ayaklarımızı sabit kılsın. Ee, ben sözü biraz da Musa abiye devredeyim. Ve hadi, wallahu alem. Ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala alihi Muhammed. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedu anna ilaha illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Selamu aleykum ve rahmetullahi ve